Yecuc ve Mecuc Yecuc ve Mecuc diye Kur'an ve Sünnet'te bahsi geçen büyük alametten biri olarak kabul edilen, kıyametin büyük alametlerinden biri kabul edilen Yecuc ve Mecuc konusunu işleyeceğiz. Yecuc ve Mecuc konusunu anlatmadan önce onların kim olduklarını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 gösterir. Ve terkne ba'dahum yevme izn yamuju fi ba'd. O gün biz onları birbirine çarparak çalkalanır bir halde bırakmışızdır. Kehf suresi 99. ayet. Bu durum onları setten çıktıkları zaman olacaktır. Yani birbirine çarparak çalkalanan manasında bir diğer manası da oydu demiştik Yecüc ve Mecüc'ün. Ayette bunu söylüyor. Ve terekne ba'dahum yevme izin yemûcu fi ba'd O gün biz onları birbirine çarparak çalkalanır bir halde bırakmışızdır. Bu durum onlar setten çıktıkları zaman olacaktır. Yecüc ve Mecüc Adem ve Havva aleyhisselam'ın zuriyetinden olup insandırlar. Yecut ve mecut yani adem oğullarıdır. Adem'in çocuklarından. Bazı alimler şöyle demişlerdir. Onlar sadece Adem Aleyhisselam'ın zuriyetinden olup, Havva aleyhisselam'ın zuriyetinden değildirler. Bazıları bunu söylemiş demişler ki? Onlar onlar Adem Aleyhisselam'ın soyundandırlar. Ancak Havva annemizin e, zürriyetinden değildirler demişlerdir. Nerede söylemişler bunu? Alaaddin Attar İmam-ı Nevevi'nin fetvaları sayfa 116-117'de bunu söylemiş. İbn Hacer Fethul 13. ciltte 116 106. sayfada bunu zikretmiş ve İmam-ı Nevevi'ye dayandırmış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 Bu sözün dayanağı yoktur. Ve sözü kabul edilen birisinden gelmemiştir diyor. İbnül Kesir Rahimehullah en nihayet el fiten vel melâhimde birinci cildin 152. sayfasında bunu ifade ediyor. Yani birileri diyorlar ki, hani bu Yecüc ile Mecüc Adem oğullarından mıdır? Evet Adem oğullarındandır. Ancak böyle bir haber yayılıyor. Ancak bu haberin bir mesnedi yok. Mesnedi olmayan haber de şu. Affedersiniz. Adem Aleyhisselam ihtilam oluyor. İhtilam sebebiyle efendim e, menisi toprağa karışıyor ve bunlardan Allah Subhanahu ve Teala işte bu Yejiğuç ve Meciuc'u halk ediyor demişlerdir. Ancak bu bu söz muteber değildir. Çünkü böyle bir haber, böyle bir dayanak söz konusu değildir. Uydurma bir haberdir.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 Nuh ve Nuh min zürriyet Havva kat'a Ne diyor Kabbin Ahbar Onlar Nuh'un soyundandır. Nuh da kesinlikle Havva'nın soyundandır. Yani biliyorsunuz onlar Nuh'un Nuh takibinin soyundan Havva'nın soyundan. Yani onlar Adem ile nasıl ki insanlığın Anne ve babası, atası Adem ile Havva ise bu onlar için de geçerli bir sözdür. Evet bu sözü İbn-i Hacer de e, söylüyor. Yecüc ve Mecüc, Türklerin babası, Türklerin babası Yafes'in soyundandır. Yafes'te Nuh Aleyhisselam'ın çocuklarındandır. Yecüc ve Mecüc, Türklerin babası olan Yafes'in soyundan, Yafes de Nuh Aleyhisselam'ın çocuklarındandır. Onların Adem Aleyhisselam'ın soyundan olduğuna delil, Buhari Rahimahullah'ın, Ebu Sa'id El-Hutri'den, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle dediğini rivayet, etmesidir. Yakul Allahü Teala ye Adam, fiyakul labbiik, wsa wsaadeik, wal khairu fi yadeik. Yüce Allah Adem'e, ey Adem diyecek. Dikkat ediniz. Kim? Abu Sa'id al Khudri, Buhari'deki kayıtlı hadis. Abu Sa'id al Khudri.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 Beni tekrar tekrar mesut kıl. Bütün hayır senin elindedir diyecek. Yani Adem Aleyhisselam böyle karşılık verecek Rabbine. Feyakul <gül> Rabbimiz ona diyecek ki: "Aḫrij <gül> bāsan Cehenneme girecekleri seçip çıkar." Yüce Rabbimiz Adem Aleyhisselam'a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 bu cehenneme gideceklerin sayısı ne kadardır? Allah Azza ve Celle diyecek ki her bin kişiden 999'u gidecektir. 999'u ateştedir. فَعِنْدَهُ يَشِيبُ الصَّغِيرُ وَتَدَعُ كُلُّ زَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَنَّاسَ سُكَارَة ve ma hum bi sukara velakin azabullah şedid işte o an yüce Rabbimizin bu sözü üzerine işte o an çocuğun başı beyazlar her hamile kadın korkudan çocuğunu düşürür insanları sarhoş olarak görürsün ve teram nafsukara وَمَا هُمْ sukara Ancak onlar sarhoş değildirler. Yani böyle ayakları birbirine dolaşıyordur. Ancak onlar sarhoş değildirler. وَلَكِمْ نَعَذَابَ اللّٰهِ شَد۪يدٍ Ancak Rabbinin azabı çok şiddetlidir. Bu aynı zamanda Hac suresinin birinci ayetidir arkadaşlar. Bunun üzerine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 999 cehenneme gidecek bir kişi cennete gidecek. Ashab o bir kişinin durumunu soruyor. Ve ayyun zalikal vahid o bir kişi hangimizdir? Kim olacak diye sorarlar. Kale Ebşiru fe in minkum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 Kıssat-ı yecü, yecüc ve mecüc. Ee, yani yecüc ve mecüc kıssaları bahsinde, babında geçmektedir. Allah Resulü <gülüyor> ve Vesselam'a ashab sorunca ey Allah Resulü ve Vesselam, ma ma madem ki cehenneme bin kişiden bir kişi kurtulacak, bir kişi cennete, 999 cehenneme gidecek, kimdir bu bir kişi? Ayşe ve Vesselam dedi ki, Ayşe ve Vesselam, Sebheru o zaman size müjdeler olsun. Ebşiru sizi müjdeliyorum dedi. Fe inne minkum raculan ve min Ya'cucu ve Ma'cucu alf. Sizden bir kişi, onlardan bin kişi. Yani bir kişi Adem oğullarından, yani bir kişi Adem oğullarından derken yani bu ümmetten bir kişi Hüsnüet ve selam müjdeliyor. Onlardan ise 999 kişi Abdullah bin Amr radıyallahu an Rasulullah sallallahu vesselam'dan şöyle rivayet etmiştir: "Anne iadjuja ve majjuja min wali Adam, ve onlar lo arsilu ila nasi afsedu alayhim ma ve lâm yamute minhum ahd illa terka min zuriyethi alfan fasa'ida."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 Buhari ve Müslümin şartlarına göre sahihtir. Ama Buhari ve Müslümin rivayet etmemişlerdir. Zehebi de ona katılıyor. Haysemi, Mecmu'un Zevaid'de Teberani, Elkeba'ir vel Efsat'ta rivayet etmiş. Ravileri sikadır demiştir. İbni Hacer, Abd bin Hümeyt, sahih senedle Abdullah bin Selam Allah'tan benzeri rivayet etmiştir. Radiyallahu anhu benzerini rivayet etmiştir demiştir. Fethül Gari'de i̇bn Kesir Tabaran'ın rivayetini verdikten sonra i̇bn Kesir Tabaran'ın rivayetini verdikten sonra bu hadis gariptir. Belki de Abdullah bin Amr radiyallahu yakın arkadaşlarının sözü olabilir demiştir. Bakınız i̇bn Kesir diyor. Elbani el rivayetin mülker olduğunu belirtmiştir. Daife'de bu hadisi almıştır el hadisü daifede yani zayıf hadisler diye topladığı cem ettiği zayıf hadisler babında özellikle bunu okumamın sebebi de yani hadisle ilgili elbani Allah'ın bunu zayıf görmesi zayıf görmesi ve bu rivayetin münker görmesinden ötürü okuyoruz. Başkaları tasih etmiş ancak elbani Allah sahih olmadığını söylemiştir.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 Harmeleden teyzesi yoluyla aktardığına göre Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a akrep sokmasından dolayı parmağı sargılı olduğu bir şekilde hutbe verdi. Ve dedi ki Aleyhisselatü Vesselam İnneküm takulun la aduvve ve inneküm la tezelûne tuqatilun aduvven hatta Yettiye ejoj ve meajoj, iradul wujuh, cıgarul eyun, şuhbush şaf, min kıl hadd bin yansilon, kân wujuhahumul majnul Şöyle buyuruyor Aisat Vassalâm. Siz düşmanınızın olmadığını söylüyorsunuz. Oysa siz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 İbn-i Hacer Rahimahullah, onlar hakkında gelen bazı rivayetleri zikretmektedir. Fakat bu rivayetler zayıftır. Az önce okuduğumuz hadis, Ahmet Allah'ın müsnedinde geçiyor. Yine Ahmet ve Tabarani rivayet etmişlerdir. Ravileri sahih, hadis ravileridir. Mecmu-i Zevaid'de böyle geçiyoruz.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 kahramanlar ortaya çıkartıyorlar. Veyahut e, ütopik bazı e, inanış, e, inançlara e, ediyorlar Bu doğru değildir. Burada i̇bn Hacer, rahimahullah bu kadar e, mesela derya olduğu halde zayıf haberlere, zayıf rivayetlere, zayıf hadislere dayalı dayandırarak üç özellikte bunları toplayabilmiştir. İbn-i Kesir ise bunu reddetmektedir.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 onların boylarının bir veya iki karış olması uzak bir ihtimaldir. Az önce ifade edildiği gibi yani boyları küçük. Bu uzak bir ihtimaldir. Daha önce de geçmişti. Nevvas bin Sem'an radıyallahu anh'den gelen hadiste Allah Subhanahu ve teala İsa aleyhisselama ye'cuc ve çıkacağını hiç kimsenin onları öldürmeye güç yetiremeyeceğini bundan dolayı Müslümanlara müslümanlara onların karşısına çıkmamasını, emretmesini ve kullarımı Tur'da muhafaza et diye vahyetmiştir. Allah Azze ve Celle ahir zamanda Ye'cuc ve Me'cuc, inşallah ileride de söyleyeceğiz bunu, Ye'cuc ve mecücün ölümü İsa Aleyhisselam ve onun beraberindekilerin duasıyla olacaktır. İnşallah o bahis gelecektir. Hatırlayınız, onların güçlü insanlar olduğu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 ayetlerde Rabbimiz şöyle buyuruyor. Hatta iza futihat yejuc ve mejuc ve hum min kulli hadab yemsilun. Ve akrabal va'dul hakku feiza hiya shahis shahisatun absarul lazina kafaru ya veylena kad kunna fi ghaflatin min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 Evet. Diğer bir ayet, Keh Suresi'nde geçen ayet, o da Keh Suresi 92'den 99'a kadar olan bölümdür. Onu da paylaşalım. Şöyle buyuruyor Rabbimiz,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 أن يظهروه وما استطاع له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله الدكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعدهم يومئذ يموج في بعد ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا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 Salih hükümdar olan Zulkarneyn'i Rabbimiz görevlendirmiştir. Kimdir Zulkarneyn? Ona da kısaca değinelim. İsmi hakkında ihtilaflar ihtilaf edilmiştir. İbn Abbas Radıyallahu sen onun isminin Abdullah bin da hak olduğu rivayet edilmiştir. Yani Zulkarneyn'in esas asıl ismi biliyorsunuz Zulkarneyn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 İki boynuz sahibi olarak e, adlandırılmıştır. Yani Zulkarneyn'in anlamı iki boynuzlu veya iki boynuz sahibi. Hani hadislerde geçer Zulyedeyn hadisi. Zulyedeyn ya da Osman e, aleyhisselam e, radıyallahu anh için deniyor ya e, Zinnureyn yani iki nur sahibi. E, Osman radıyallahu anh Zinnureyn iki nur sahibi. Zulyedeyn.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 Allah Subhanahu wa Taala'dır. Evet, ee, ayetlerden anlaşıldığı gibi insanlarla cüce ve mevcut arasında bir set yapması için Allah Subhanahu wa Taala zulqarneyini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 daha önce işaret etmiştik. Şimdi bu hadisleri inşallah tekrar hatırlayalım. Nedir Cücü ve Meccüç ile ilgili olan hadisler? Mesela bir tanesi Buhari ve Müslim'in Ebu Sufya radıyallahu anh'ın kızı Ümmüne Habibe radıyallahu anh eden Zeynep binti Cahş radıyallahu anh'ın şöyle dediğini rivayet etmiştir. Resulullah aleyhissalatu vesselam bir gün telaşla bizim yanımıza girdi ve şöyle dedi. Kimin yanına? Yani eşlerinin yanına girdi. Kim? Zeynep Binti haber veriyor bu durumu. Ve şöyle dedi. <tık> La ilahe illallah. Vaynul lil Arab min şerri kad Yaklaşan bir şerden dolayı واي араطلن حالنه فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وحلق بإسباعه وحلق بإشباعه إبهام والتي تليها قالت Zeynep bintu Jahsh. Fa Ya Rasulullah alayhi salatu was salam, ana ahliku wa fina salihun. Qala: Na'am, idha kathura al-khabath. Ayesha was eşlerinin yanına telaşla girdi ve la ilaha illallah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 kendilerine Kendileri için yaptığı settin arkasındalar. Bunu duyunca Zeynep bin Ticah radıyallahu anh diyor ki ben de dedim ki Ya Resulullah aleyhissalatü vesselam içimizde bunca salih kimseler varken biz helak olur muyuz? İçimizde bunca salih kimseler varken biz helak olur muyuz? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Naam. <gülüyor> evet dedi Aleyhisselatü Vesselam. İze kethurel khabef. Evet dedi. Eğer kötülükler çoğalırsa helak olursunuz. Yani ahlaksızlık ve günahlar çoğalırsa sizde helak olursunuz. Soru nedir? Ya Resulullah Aleyhisselatü Vesselam içimizde salihler olduğu halde biz helak olur muyuz? Çünkü biliyorsunuz Aleyhisselatü Vesselam yaklaşan fitneler dedi. Evet dedi. Eğer kötülükler, ahlaksızlıklar artarsa helak olursunuz. Bu hadis Buhari'de Enbiye babu Kıssetü Ye'cuc ve Me'cuc bahsinde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 وهو جبل بيت المقدس فيقولون لقد قتلنا من في الأرض هلما فلنقتل من في السماء فيرمون بنشبهم, بنشبهم إلى السماء بنشبهم إلى السماء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 Sonunda altında bulunan her şeyi örtecek şekilde ağaçları birbirine girip dolanmış olan Cebelül Hamr dağına gelirler ki o Beytül Mahdis dağdır. Dolayısıyla gölün nerede olduğu buradan da anlaşılmaktadır. Beytül Mahdis'e ait Cebelül Hamr e, dağına ulaşırlar. Nereden sonra? Efendime söyleyeyim... E,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 Yine bir diğer hadis. Bu iki hadis Buhari ve Müslim'de geçiyordu. Birisi muttefakun aleyhdi ilk okuduğum hadis. İkincisi ise fazlalık Müslim radıyallahu e, vardı. Üçüncüsü de Huzeyfe bin Useyd ten gelen kıyamet alametleri ile ilgili hadiste geçen alametlerden birisi de şudur. Yecüc ve Mecüc. Yani Huzeyfe bin Useyd bu alametleri rivayet ederken bir tanesini de ye'cuc ve mevcut olarak ifade etmişti. Bu da Müslim'in fiten meşlat sa'a bahsinde geçiyor. Abdullah bin Mes'ud dördüncüsü, Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh şöyle diyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam İsra gecesi dikkat ediniz, Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh bunu bize haber veriyor. Diyor ki, Resulullah aleyhissalatu vesselam, İsra gecesi, İbrahim Musa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 ويفر الناس منهم، فيرمون بسماء بسهامهم في السماء فترجع مخدبة بالدماء، فيقولون: فهرنا من في الأرض، فغلبنا، وغلبنا من في السماء قوة وغلوة، فيبعث الله عز وجل عليهم.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 ve sarhoş olacaklardır. Hadise bakalım. Nerede geçiyor? Hadis Tirmizi'nin Evvâb-ı Tefsî, Sirat-ül Tirmizi diyor ki bu hadis Hasan Garip'tir. İbn-i Mace geçiyor. Hakim Büsnedrek Hakim Buhari ve Müslimi şartlarına göre sahiptir ama rivayet etmemişlerdir demiş. Veher bir de ona uymuştur. i̇bn Hacer Fethülbari de almış. 13. ciltte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 bu hadisi hujjat kabul eder ve iman ederiz. İnşallah beş dakikalık mola vereceğiz arkadaşlar. Beş dakikalık moladan sonra ye'cuc ve mecücün seti ne demek ya da nerede? Biraz bunu konuşacağız. Biraz bunu konuşacağız Allah izin verirse. Zaten kısa bir bay sonra eee ya'cuc ve ma'cuc bahsini bitireceğiz. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Rasulina Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Selamu alaikum ve rahmatullahi ve